Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve Kıymetli kardeşlerimiz, Terghibu Terhib kitabından başlamıştık. Birinci hadis-i şerifi okumuştuk. İkinci hadis-i şerife geldik sırayla. Tabi o hadis-i şerif uzun idi. Bu hadisi e, şeriflerde belki birkaç tane hadis-i şerif bugünkü dersimizde okuyabiliriz. İnşallahurrahman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 Sakalını kaşımazdı. Demek ki bunun Allah'a karşı namazı var, kılıyor, Allah için kılıyor tabii ki ama münafık demedi. Fakat huşur sahibi değil. Sizin dininizde en ilk, en ilk kaybedeceğiniz huşur. <gülüyor> Sahabeden sonraki döneme söylüyor. Yani sahabeye de söylüyor. Dininizden ilk kaybedeceğiniz kalbin ihlası ve Allah'a karşı saygı. Hani Hz. Ali Efendimizin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 وَاَخْرُمَا تَفْقِدِينَ اَمِنْ دِينِكُمْ سَلَاتُ Şimdi huşu kaybolanlardan, çoktan kayboldu. Ama dininizden en son kaybedeceğiniz namazdır. İşte beş vakit namazın rusüm diyoruz ona, resmi. Yani rusüm adet demek, adetler kabilinden. İşte kılanlar var, hani yüzde on, on beş, bilmiyorum. Yani beş vakit namazı devam eden, ha tadili erken, ilmihal, fıkıh falan o belki beşe iner. Ama genel yani, adet yerini bulsun kabilinden gelenek, görenek olmuş.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 Ama huşu en evvel kaybedeceksiniz. Huşu kaç yüz sene evvel gitti. Ya Cüneyt Bağdadi Hazretleri bile ne buyurdu geçen derslerde geçti? Tasavvuf dediğin dedi. Halbuki yani çok geride, 300'lü falan, 1100 senelik meseleden konuşuyoruz. Bin yüz sene geride. Ta, Teba'i tabi'inden sonraki belki tabakadır. Bu tasavvuf yani velayet Allah'ın gerçek dostu olmak işte bu ihlas, huşu, hepsi bir yere varır.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 Bizim bahsettiğimiz huşu ne şimdi? Acaba dört dekatlık namazda veya bir teravide, yirmi, te veya hatimle teravik oluyorsun, yani elli şey dakika sürdü. Ya bu namazın içinde, veyahut Mekke'de, Medine'de iki saat sürüyor. Bu namazın içinde bir kere Allah'ı hatırlayabilir misin acaba? O bir kereyi tut, denk getirirsen, sen bir biraz huşu var yani zerre kadar. Çoğumuzun namazında beş saat namaz kılsak bir kere Allah hatırlanmıyor ya. Bu gitti ya.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 Beş vakit namazı hakkıyla kılarsa, hakkıyla kılarsa İlmihal girdi burada devreye. Abdest girdi, taharet girdi, gusül girdi. Nasıl hakkıyla kılacak abdesti hakkıyla almadan? Ön şartları var, hadesten taharet, necasetten taharet, set, rauret, istikbali vakit, niyet. içindeki şartları var, kıyam, kıraat, rükur, sucut. Bunların hepsini yapacak. Sonra kalbini de Allah'a bağlayacak. Namazlan içinde huşu edenler buyurdu ya, her mümin felah bulmaz namazı da hakkıyla kılarsa, veat zekate, zekat verilecek malı varsa, nisaba malik ise, sene üzerinden geçmiş ise vesaire, yani zekata tabi ise, bu da yine ilm hale girdi. Çünkü sen zekata tabi misin? Hangi malın tabi? Nisabın arasında girenler tabi mi? İşte bir senenin geçmesi nasıl hesap edeceksin? Bunlar hepsi, şu daha ne gün zengin olduğundan haberin yok. Nasıl bir seneyi takip edeceksin? Ben kendimi zengin buldum ya 83 81 gram 83 gram altının var mı? E var veya o, o kadar param var mı? var borcun haricinde. Evet tamam. Veya alacağını da kesin alacaksa ona tabi. E sen bunu ne zamandır var bu sende? Bilmiyorum ki. E o zaman işte başını bulamıyoruz ki. Seneyi döndürelim yani. Dolayısıyla öyle zamanlarda işte ihtiyatan çoğu insanlar bilmiyor bu işi. Sonradan da dönüş yapıyor, hesabı yapamıyor. Biz onlara diyoruz ki yani hoca efendiler diyorlar ki sen bir sene fazla verirsen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 Şimdi sadaka veriyorsun, hayır yapıyorsun, sadaka veriyorsun. Sadaka vereceğine sen onu yine zekattan eksiğimi olmuşsa hesaptan yanlışım olursa zekata say. Ha ama nedir? Camiye zekat olmaz. Evet, medreseye zekat olmaz, binaya olmaz. Devir yapılırsa hali dava ama. E, o zaman yani fakirin eline verdiğin, yiyeceğine verdiğin gibi zekata geçecek şeyleri sadaka da olsa zekatından fazla gibi de gözükse.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 Ömürde bir kere hac, farz. Tabii şartlarını yerine getirenler, şartlarına haiz olanlara. O zaman hesabını çok kılıkır, yararcasına yapacaksın. Namazı hakkıyla kılarsın. Evvela ihlas. Bütün imanını Allah için, Allah'a öyle inanmış ki, niyetlendi de öyle düzgün yapmış ki, Allah için olacak amelleri, ibadetler. başkasını hiç düşünmeden yapıyor. İkincisi namazı hakkıyla kılıyor. Üçüncü zekatını, tabii bu Malik ise zekata vermeye, veriyor. Bu adam dünyadan ayrılıyor. Yani son nefesini veriyor. Nasıl ayrılır diyor? Faraka vallahu anhu Ayrılır ama nasıl ayrılır? Rabbi Allah kendisinden razı olduğu halde ayrılır. En büyük meselesi budur ve ruvan ekber. Allah'ın en ufak rızası cennetten de büyüktür. içindekilerden de büyüktür. En ufak rızası. Bu adam var rızasını helal etmiştir ve bahşetmiştir. E razı olduğu adam, da cehenneme girme tehlikesi var mı? O zaman bu şartları yerine getirmeye kaybet edilecek ama lafla da olacak işler değil. Bu hadis-i şerifi i̇bn Macer'i bahat ediyor. Tahirc ediyor yani. Rabisi Hazreti Enes'tir. Hakim rivat ediyor. Bukhari Müslüm'ün şartlarına haizdir diyor. Çok önemli bir hadis-i şerif rivat etti bize. İhlasın önemi hakkında. Namazdan bile önce ne getirdi? İhlas. E çünkü sen niyetini Allah rızası için düzgün yapmadan namaz kılsan reddediliyor. Zekat versen gösteriş için reddedilir. Ha, borcun düşer mi? Meselesine gelince. Yani kabul olmaz riya ile olan. Ha borcun yani işte farz dört dekat yatsıyı kılıyorsun. Borcun düşebilir. Ama kabul olunmaz. Kabul olunsaydı ne olacaktı?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 Dani bi Firas'in, Esleme. Eslem kabilesinden bir zat. Künyesi Ebu Firas. Bu zat anlatıyor. Kale söylüyor. Radiyallahu Teala Bu zat sahabidir. İsmi Rabia i̇bn Kabl Eslemî Radiyallahu Teala. Yani Rabia diye sahabeden isim var. Rabia değil. Rabia kadın. Rabia ama bizim letra Rabia'ya Rabia der tabii ayrı daha başta. Onda karışabilirsiniz. Ama sahabe isimlerinden e, bazılarını öğrenin. Künyesi Ebu Firaz. Eslem kabilesinde. Eslem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği bir kabiledir sahabeden. Eslem de güzel isim tabii ki. Eslem salemeullah. Allah selamet versin Eslem'e buyurdu. der ee, cülüm bir adam seslendi. Yani bir meclisteydik veya yoldaydık. Bir adam, yani o da sahabeden oluyor çünkü neden? O adamın ismini söylemiyor o zat ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve e soru sorduğuna göre. Fekali ya Rasûlullahi mel imanu Demin de dedim ya, namazdan da önce ihlası söylediğine göre iman manasında olduğundan, namazdan önce geliyor. Dedi, ey Allah'ın Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem, iman nedir? İman inanmak, bir lügatta böyle yazıyor. Kalbi bir şeye bağlamak, yani ona karar kılıp bu böyledir diye kanaat getirttirmek. Türkçesi. Kale buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. El ihlasu. İhlas. İman neymiş? İhlas. Ne demek ihlas? E iman Allah'a inanmak. Allah'a inanmak ne demek? Ortağı olmadığına, bir olduğuna, noksan sıfatlardan münezze olduğuna, ondan başka kimsenin bir fayda yaratamayacağına, ondan başka kimsenin bir zarar veremeyeceğine. E iman da sen de sen Allah'tan başka biri bir şey yaratır, kafir oldun desen ki, şu adam Allah'ın dışında bana bir zarar verebilir. Allah'ta, Allah da Allah'ın izni olmasa da bu adam bana zarar verebilir desen, Kafir oldu ve yemtesek Allah bir zurr. Fe la kaşife Allah bir zarar dokundurmak istese ondan başka kimse açamaz o hastalığı, belayı kaldıramaz. Ve yurizge bir hayrin. Allah bir hayır dilese fe la radde li fazle. Lütfunu kimse reddedemez. Dünya bir araya gelse sana gönderdiği iyiliği senden geri çevremez. O zaman bu ayetleri inkar etmiş oldun. Desen ki bu adam Allah'tan habersiz, bu adam bana bir vela getirebilir. Haşa oldun kafir. Onun için iman nedir? Sordular. İhlastır. Ne demek ihlastır? Yani allah Teala öyle inanacaksın ki orta olmadığı ne demek yani? Ondan başka yaratan olmadığı ne demek? E, sırf ona bağlanmayı gerektiriyor. Çünkü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 İnel evvelin velahirin işte öncekiler, sonrakiler İbn-i Abbas Hazretleri'ne söyledi, başka Adış-ı Şerif'te. Hepsi toblansa le-ihteme'u alâ bir şey. Sana bir şeyle en ufak bir şeyle fayda vermek istiyorlar sana. Bunun için bir araya geldi. Bütün alemler toplan. L-en yenfe'uke bir şey. Sana asla zerre kadar fayda veremezler. İlla bir şeyin kat ketebe ula'ulek ancak verirlerse Allah onu sana zaten önceden yazmıştır ve yaratmıştır. O zaman ne oldu? Herkesin her şeyin arkasında Mevla var. Ve'n-ibad <gülüyor> kullum bütün kullar ins ve cinne insanları cinleri evvelen ve ahirem öncekileri sonrakileri işte ma'u işte bir araya gelseler alayadır ruk bir şey sana şeycik zarar verecekler yani. Zerre kadar olsa şuradan bir şey koparacak mı? Ley <gülüyor> yaduruk bir şey. Sana zerre miktarı ile bile zarar veremezler. İlla bir şey katketebullah <gülüyor> aleyh ancak bir zarar verirlerse onu Allah sana yazmıştır. Okan senden çıkacaksa sivrisine sokup da Okan senden çıkacaksa onu ezelde yazmıştır ve bilmiştir ve yaratmıştır. Çünkü sinek de ondan kuvvet almadan ısıramaz.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 Kale Resulullah sallallahu teala ve buyurdu ki kainatın efendisi. Seluni amma şiitum. Bazı kere böyle yapardı. Nadir yapardı. Ne dilerseniz benden sorun. Bir kere minbere çıkmıştı. Seluni maşitum. Bana Benden ne istiyorsanız bana sorun. Çünkü ben bugünden kıyamet gününe kadar ne olacak ne bitecekse, gizli kapalı ne varsa bu makamımda durduğum sürece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 E, açıklanırsa da sizi üzer. Ve enteselual ana haniyünzül Kur'an Ama vahi kesilmeden Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem aranızdayken ne sorarsanız açıklanır. Babanız da meydana çıkar. Af vallahi. Allahu gafurun halim. Yani Allah çok şeyden vazgeçmiştir. Cahiliyet döneminde olup bitenleri affetmiştir. Veya adam evvelce müşrik idi. Allah Teala ondan mesul etmemiştir. Kaç karıştırmayın.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 çok söz vermemek lazım. Yemin etmemek lazım. Çok sormamak lazım. Salebe nasıl Allah bana leynet aleyhim fadhli kereminden mal mülk verirse beni zengin ederse. Lene <gülüyor> sattık çok sadaka vereceğim falan falan. Ondan sonra bir bir dua aldı. Bir koyun, iki koyun, üç koyun. Ağıllara sığmadı, Medine'ye sığmadı, artık dağlar Hadi zekat tahsilatını gönderdi. Baktık hesap çoka çıkıyor.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 Her mümin de Müslüman deniyor. E bu ne anlama geliyor? Müminse Müslümdür, Müslümse Mümin'dir. Mana bir yerde birleşiyor demektir. Ama lügatine bakarsan, tarifine bakarsan altı şart, beş şart farklı gibi gözüküyor. İslam nedir? Kelime-i Hamdu ve İta'u Zekat. Bazı âli şeriflerde orucu da katıyor. Eee haccı da katıyor. Buniyel İslam ala 5. Bu en meşhur hadistir. İslam 5 temel üzerine kuruldu. İşte İslam şartı 5'tir buradan çıkıyor. Şehadet ey la ilahe illallah ve Rasulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahitlik etmek. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammeden e peki, iman inanmaktı zaten. Cık. İman inanmak. İslam'da kelime-i şehadet getirmenin manası ne? dilden söylemek. İslam'ın şartı. İman inanmak.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 Efendim, e, ekseri alimler dille ikrar, kalbile tasdik ikrarun billi sen ve tasdikum bil cenen kalp de doğrulayacak inanacak ama dilde o kalbin doğruladığı şeyi telaffuz edecek bu var aşafi mezhebinde yani eşaride ve amelun bil erkan yani namaz, oruç falan da ameli de sokuyor iman mefhumuna maturidi e, mezhebimiz bizim Ehl-i Sünnet'in maturidik oluyuz, maturidiye de amel sokmuyoruz. Yani namaz kılmasa, inkar etmediği sürece kafir olmaz. Tembelliğinden terk etse, fasık olur, en büyük günahkar olur, kafir diyemeyiz. Çünkü amel imanın cüz'ü değil. Dolayısıyla, burada iki şey, namaz ve zekât söyledi O hadislerine buradaydı, beş temel üzerine kurulmuş binası İslam'ın. Biriz kelime-i o ne demek yani? imanından farkı, söylemeyi söylüyor. İman kalpte, beyinde, akılda inanmak. Bu dilinden söylemek İslam şartı. Bunu da bile de anlamıyor. Ya kelime-i şehadet getirdiği iman işte o niye orada altı şarttan birinden ne farkı var? Ya, bu dilden söylemek bu ayrı bir şey. Sonra rey kâmi namaz hakkıyla kılmak beş vakit farzı söylüyor. Çünkü İslam'ın şartı olarak. Sünnetler, nafileler İslam şartı değil. Farz ve vacip İslam şartıdır. Farz yani. Vacip zaten amelde farz demektir. İtikatta fark eder. Ve itaat zekati, zekatı zekatı vermek. 40 işte kırkta bir. Böyle haccı. Ömürde bir kere şartlara hac olan hacc. Ve savmi Ramadhan. Ramazan-ı Şerif oruç tutmak. Ne oldu? Orada beşi çıktı. Bu an-ı Şerif dedi. Özellikle namaz ve zekatı söyledi. Çünkü biri candan, biri maldan zaten zekatını veren açtan geri zaten durmaz.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 Bu başka rivayet dedim ya şimdi, burada başka mana geliyor. Allah'a inanmak ne demek yani? Amen, tübillahi, ben Allah'a iman ettim, inandım. Ne demek inandım? Kale buyur sallallahu teala aleyhi ve sellem el-ihlasu lillahi deminki ve hadis-i şerifte verdiğim mana Allah'a karşı halis olmak kalbin şeriklerden, ortaklardan arınmış olması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 Yani yaptığın işi sırf onun için yapabilmek. Gâlefemel yakînû O zaman buyurdu ki sallallahu ale aleyhi ve sellem Yakın nedir? Sorduğu şey. O zat. Ne güzel sorular sormuşlar da bize de yol açmışlar. Yakın nedir? Yakîn Yani Ve, ve bilâhıretûm yukinun. Kur'an-ı Kerim'de Elif'le Ammim'inde hemen ilk başta buluyoruz bunu Bakara Suresi'nin. ilk sayfasının sonunda.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 E, şüphesiz inanmak. E tabi ki Müslümanım diyen herkes şüphesiz inanır. İnanmak zorunda zaten. Biri ağzından dese ki ahiret var mı ya şüpheleniyorum o kafir oluyor. E, kalbe gelen vesvese haric bir şey. Ama dilinden nasıl şüpheleniyorum dersin. Herkes diyor ki la raybe fi şüphe yok. Kur'an'da la raybe fi şüphe yok. Ahirette şüphe yok. İnne ki câmi'un nâs Rabbena ey Rabbimiz. İnne ki câmi'un sen bütün insanları toplayacaksın. Liyevmin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 Neden? O anda yakın geldi biraz. İşte zelzelene kadar sürerse durdu. Bizinki doğru dışarı çıktı. Oh bana karada ölüm yok üstüm açıldı. Yine rahatladı bizinki. Halbuki düşünemiyor. Bir alttan oyarsa gitti dibine. Denizde de batırım diyor. Karada da batırırım diyor. Yani sen denizde batırırım da karada mı? Karnını karada batır. Fakat Sevnevî ve bir diğerler.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 Hazreti Muaz'ı biliyorsunuz genç yaşta Yemen'e elçi gönderdi. Rasul gönderdi. Ee, yani orada vali diyelim şimdiki tabirle. O zaman da vali tabiri var. Yani şeriatı öğretecek, Kur'an öğretecek, dini öğretecek, kadılık yapacak. Hem Kur'an öğretecek hem mahkemelerde hüküm verecek. Yani insanların davalılar gelecek. Her işi yapar. Çok alim idi. helal haram, en iyi bileniz. Ve alemum bil helal ve haram. Muaz ibn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 şey yapamıyorum. Ama oradan bizim alimlerimiz hadis sahiptir delil alıyorlar ki bak kabrimi ziyaret edersin ne de kabrime uğrarsın da başlıca söylüyor. Zaten mescidde, kabirde var demiyor yani. Kabrime uğrarsın, mescidime uğrarsın. Evet. Muaz bin Cemil Hazretleri'ni gönderirken Hazreti Muaz dedik Ya Resulallah evsini dedi Ya Resulallah bana bir vasiyet yap, nasihat et. Ben gidiyorum. Ne ilimlerle gittim bari? Yemen'e çok hizmet etti. Hazreti Muaz'ın camisinin yeri hala durur. Mescid yani Yemen'de. Sana adamı zanneterim. اَخْلِصْ د۪ينَكَ yekfikel amelül <gülüyor> الْقَل۪يلُ Ya Muaz! Ben bunu çok çocukken izberlemiştim. Yani onu on yaşlarımızda izberledik derim <gülüyor> derim. Ey Muaz, اَخْلِصْ <gülüyor> د۪ينَكَ Dinini halis kıl. Yani ibadetini sırf Allah için yap. Hiç karıştırma görmüş, beğenmiş desin dememiş. Eğer ihlaslı amel edersen,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 dinini Allah için halis kıl az amel yeter sana kaç rekat teheccüd kılıyorsun 50 rekat 100 rekat ama sana orada bir kibir bir gurur bir ucup ya millet iki bile kılmıyor millet yatakta hor hor yani ben gece vakti kalkmışım böyle. bir de sabahta anlatırsam falan adamın biri dedik aa yüzün çok solgun ya hacı abi ya sorma ya Sabah kadar namaz kıldım da onun için falan e şimdi bu ne oldu? Adamla ortak ettin işe. Ne lüzum var? Gece namazı niye Kabe'de kılınandan bile eftal? Niye kaç milyondan üstün? E gece namazı gibi bir şey görmüyor diye. daha Sen kalktın sabah ilan yapmışsın. Afişe asacaksın ya. O zaman ne oldu? 100 rekat kıldın ama amel yeterli gelmez. Ama 2 rekat kılsaydın sırf Allah için kimse bilmediği yerde ne olurdu? O sana yeterdi. Bu da çok muazzam bir hadisi şeriftir. Evet şimdi burada kalalım. İnşallah 3 hatih şerif okuduk. Böylece hatih şerifleri tek tek okuyacağız. Allahu Teala kurban olduğum ölmeden evvel mutlaka bize şey, ihlas nasıbiyle muhlisin kullarına ilhak ile. Hatta şeytanın kendilerine yol bulamadığını Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği muhlisin. Muhlis ihlasına çalışıyor. Muhlas Allah tarafından seçilmiş, halis kılınmış. Muhlisin kullar şeytanın yol bulamadığı kullar cümlesine ilhak ile. ya Rabbel alemin. Okuduğumuz, dinlediğimiz hadis-i şerifler hürmetine, hadis-i şeriflerin sahibi Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Amin. Sallallahu te'ala ala seyyidina Muhammed. Ve aleyhi ve sahibi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.